Nestağfirullah, nesta'izu billah, bismillah, velhamdülillah, ve selamu ala rasulillah. Esselamu aleyküm sevgili kardeşlerim, saygıdeğer dinleyicilerim. Firavun karşısında mucize göstermek Hz. Musa aleyhisselama aitti. Allah azze ve Cell, bu kardeş peygamberlere şu emri vermişti. Taha 42 ve 43'te Firavun'a gidin. Doğrusu o azmıştır. İlk davette, davet kadar davranış ve sözün söylenişi de önemliydi. Bu yüzden Allah Azze ve Cel, Hak davette geçerli sözün özelliğini şöylece belirtiyordu. Taha 44. ayette Ona yumuşak söz söyleyin. Belki öğüt dinler veya korkar. Musa ve Harun Aleyhisselam önceden azgınlığıyla tanıdıkları Firavun hakkında, Endişeliydiler. Endişelerini Allah Azze ve Celle'ye birlikte bir kez daha şöyle arz ettiler. Taha 45'te, Rabbimiz, O'nun bize kötülük etmesinden veya azgınlığının artmasından korkarız. Bu göreve ve usule bir itiraz değildi. Firavunun kötülüğü ve azgınlığı artarsa, kendilerini ve inananları korumak konusunda ne yapabileceklerinin belirtilmesini dilemekti. Allah subhanahu ve Taala buyurdu Taha 46'da Korkmayın ben sizinle beraberim, görürüm ve işitirim. Haydin Firavun'a gidin. Biz şüphesiz alemlerin Rabbinin peygamberleriyiz deyiniz diye de şu ara 16'da öğrendiğimiz ifadeyi Allah azze ve celle buyurdu. Doğrusu biz senin Rabbinin elçileriyiz. İsrailoğullarını bizimle beraber gönder, onlara azap etme. Rabbinden sana bir mucize getirdik. Selam doğru yolda gidene olsun. Doğrusu bize, bizi yalanlayıp sırt çevirene azap edileceği vahyolundu, diye Taha 47 ve 48'de denilmesi istendi. Ona de ki, Arınmaya niyetin var mı? Rabbine giden yolu göstereyim de onu sayasın. Naziat 18-19'da. Musa ve Harun aleyhisselam Allah'tan aldıkları görev, teminat ve usulle Firavun'a gittiler. Hazreti Musa aleyhisselam kendilerini, vazifelerini ve isteklerini şöyle bildiriyordu. A'raf 104 ve 105. ayetlerde. Ey Firavun, ''Ben alemlerin Rabbinin peygamberiyim. Bana Allah'a karşı ancak gerçeği söylemek yaraşır. Size Rabbinizden bir mucize getirdim. İsrailoğullarını bizimle beraber gönder.'' Firavun, Musa aleyhisselamı karşısında görünce özür dileyeceğini sanmıştı. İş öyle olmadı. Beklediği sözler çıkmadı. Beyninden vurulmuşa döndü. Hemen Musa Aleyhisselam'a geçmişini hatırlattı ve kınadı. Biz seni çocukken yanımıza alıp büyütmedik mi? Hayatının birçok yıllarını aramızda geçirdin. Sonunda yapacağını da yaptın. Sen nankör birisin diye şu ara 18-19'da ifadede bulundu. 20 ve 22. ayetlerden öğrendiğimiz üzere Musa Aleyhisselam kendini savundu. O işi kasten yaptımsa, yoldan çıkanlardan biri sayılırım. Sizden korkunca da içinizden hemen kaçtım. Sonra Rabbim bana hikmet verip beni peygamber yaptı. Başıma kalktığın o nimet, İsrailoğullarını kendine köle ettiğinden ötürüdür. Bu defa Firavun, konuyu bir başka yöne kaydırdı. Alemlerin Rabbi de nedir?'' dedi. Bu soru üzerine Musa aleyhisselam ile Firavun arasında bir dizi konuşma geçti. Bu konuşmaların seyri bize hakkı tavsiye ve gerçek amacının anlatılmasındaki güzel bir usulü öğretmekteydi. O usul, muhatap ne türlü davranış gösterirse göstersin aralıksız ana davanın duyurulmasıydı. Hz. Musa aleyhisselam Firavun'un sualine şöyle cevap veriyordu şu ara 23 ile 28 arasında. Eğer kesin olarak bilecek kimseler iseniz, bilin ki göklerin, yerin ve ikisinin arasında bulunanların Rabbidir. Firavun yanında bulunanlara, ''İşitmiyor musunuz?'' dedi. Musa aleyhisselam, ''O sizin de, önceki atalarınızın da Rabbidir.'' Firavun çevresindekilere, Size gönderilen peygamberiniz mutlaka delidir dedi. Musa Aleyhisselam O doğu ile batının ve ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir. Eğer aklınız varsa anlarsınız dedi. Firavun benden başka tanrı edinirsen andolsun ki seni zindanlık ederim dedi. Musa Aleyhisselam sana apacık bir şey Mucize getirmiş isem de mi?" dedi. Şu ara 29'u 36'da. Firavun halka kendisini ilah diye tanıtmıştı. Hazreti Musa Aleyhisselam ise gerçek Rab'den söz ediyordu. Bu yüzden Firavun'un fikri Rab konusunda Rab konusuna takılmış kalmıştı. Bir başka kez geldiklerinde Musa Aleyhisselam'a hemen onu sordu. "Ey Musa, sizin Rabbiniz kimdir? Musa aleyhisselam, Rabbimiz her şeye varlık veren, sonra doğru yola eriştirendir, dedi. Firavun, öyleyse önceki nesillerin durumu ne oluyor, dedi. Musa aleyhisselam, onların bilgisi Rabbimin katında yazılıdır. Rabbim şaşırmaz ve unutmaz. Sizin için yeryüzünü döşeyen, Yollar açan, gökten su indiren odur dedi. Taha 49 ve 53'te. Firavun bir taraftan saltanat kaygısı çekmeye başlamıştı. Bunu şöyle ortaya koyuyordu. Yunus 74-78'de. Sen bizi babalarımızdan bulduğumuz yol üzerinden çevirmek için mi geldin? Yeryüzünde saltanat ikinize mi ait olacak? Biz İkinize de iman etmeyiz. Etrafındakiler biz bizim gibi iki insana hiç iman eder miyiz? Hele bir de milletleri bize köleyken diye ilave ettiler. Müminun suresi 47. ayette. Bundan da cesaretlenen Firavun Kasas 38'de gördüğümüz üzere Ey ileri gelenler Sizin benden başka bir tanrınız olduğunu bilmiyorum dedi. Firavun kendisini Tanrı ilan ediyordu. Sonra Veziri Haman'a dönüp şöyle diyordu. Kasas 38'de, Ey Haman! Benim için toprak üzerine bir ateş yak. Tuğla hazırlayıp bana bir kulhe yap diyordu. Mü'min suresinin 36 ve 37. ayetinde de diyor ki, Belki yollara, göklerin yollarına ulaşırım da, Musa'nın Tanrısına yükselip çıkarım. Ben onu mutlaka bir yalancı sanıyorum, dedi. Firavun, Bizim gibi iki insana biz nasıl inanırız, diyordu. Hz. Musa aleyhisselamın peygamberliğine inanmazken, Kendisinin insan olduğu halde, ilah olduğuna inanıyor ve bunu ilan ediyordu. Bu ne ilkel çelişkiydi. Fakat bir kafirin kafası, fakat bir inkarcının kafası için normaldi. Firavun kendisini yeryüzünün tanrısı ilan etmişti. Şimdi Musa aleyhisselam göklerin ve yerin, doğunun ve batının Rabbinden haber getirmişti. Firavun gökyüzüne de hükmetmek gerektiğini hissetti ve Haman'a kule dedi. Fakat kendisi de kulesi de Musa aleyhisselamın karşısında yenilgiden kurtulamayacaktı. Firavun niçin kule yapmasını istemişti? Gerçekten dediği gibi, alemlerin Rabbini mi arayacaktı? Yoksa bununla etrafındakileri mi kandıracak, oyalayacaktı? Hiç kuşkusuz ikincisini yapacaktı. Ya kuleden yükseklere bakacak, Musa'nın Rabbine rastlamadığını halka yayacaktı, ya da biz bunca gücümüz İmkânımız ve medeniyetimizle göklere yol bulup erişemedik. Musa nasıl çıkmış da bize haber getirmiş diye ortalığa fitne alacaktı. Evet, kule bir tuzaktı. Muin 37. ayette bunu görüyoruz. Her tuzak eninde sonunda onu kuranı yakalardı. Bu da böyle oldu. Firavun kule tuzağından bir netice alamadı. Bu kez Musa Aleyhisselam'ı Rab konusunda tehdit etmeye başladı. Şuara 29. ayette gördüğümüz üzere, Benden başkasını tanrı edinirsen, Andolsun ki seni zindanlık ederim, diyordu. Hazreti Musa Aleyhisselam, Şu sualle cevap verdi. Sana apaçık bir şey getirmiş isem de mi? Şuara 30'da böyle buyuruyor. Firavun, Hazreti Musa aleyhisselamı kendisi gibi yalan bir iddianın sahibi sanıyordu. Fakat bir şey ortaya koyamayacağına inanıyordu. Şu ara 31 ile Araf yüz doğru sözlüysen hadi getir dedi firavun. Hazreti Musa aleyhisselam değneğini attı. Apaçık bir yılan oluverdi. Elini çıkardı bakanlara bembeyaz göründü. Firavun çevresindeki ileri gelenlere doğrusu bu bilgin bir sihirbaz. Sizi sihirle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Ne buyurursunuz? dedi. Şu ara 32 ve 35 Araf 108 ve 110. ayetler arasında. Firavun'un adamları kendisine cevap vermeden Musa aleyhisselam araya girdi. Çünkü getirdiği mucizeye sihir denmesine ne de olsa sinirlenmişti. Yunus 77. ayette, Size gelen gerçeğe dil mi uzatıyorsunuz? Bu sihir midir? Sihirbazlar zaten başarı kazanamazlar, dedi. Hz. Musa aleyhisselamın mucizeleri sadece bunlar da değildi. Kur'an'da şöyle bilgi veriliyordu, İsra suresinin 101 ve 103. ayetlerinde, Ant olsun ki, Musa'ya apaçık dokuz mucize verdik. İsrailoğullarına sor. Musa onlara geldiğinde Firavun ona, Ey Musa! Ben senin büyülenmiş olduğunu sanıyorum demişti. Musa da, Andolsun ki bunları göklerin ve yerin Rabbinin açık belgeleri olarak indirdiğini biliyorsun. Ey Firavun! Doğrusu ben de senin mahvolacağını sanıyorum demişti. Firavun'un adamları, Musa aleyhisselamın sözlerini dinlemediler. Gösterdiklerinin sihir olduğunda direndiler. Firavun'a şunu teklif ettiler. Şuara 36-37, Araf 111 ve 112. ayetlerde. Onu ve kardeşini alıkoy, şehirlere sana bütün bilgin sihirbazları getirecek toplayıcılar gönder. Firavun bu fikri beğendi. Musa aleyhisselama şöyle seslendi. Ey Musa, sihirbazlığınla bizi yurdumuzdan çıkarmaya mı geldin? Şimdi biz de seninkinin benzeri bir sihri sana göstereceğiz. Bizimle senin aranda bir vakit tayin et ki, sen de biz de uygun bir yerde bulunalım da caymayalım dedi. Taha 57-58'de. Hazreti Musa aleyhisselam buluşma gününü tespit etti. Taha 59'da öğrendiğimiz üzere, ''Buluşma zamanımız, sizin bayram gününüzde insanların toplandığı kuşluk vaktidir.'' dedi. Firavun derhal adamları etrafa saldı. Onlara, şöyle dedi Yunus 79'da öğrendiğimiz üzere, ''Bütün bilgin sihirbazları bana getirin.'' Adamlar gittiler, şehir şehir, köy köy, kasaba kasaba gezdiler. Sihirbazları davet edip getirdiler. Nihayet kararlaştırılan bayram günü geldi. Halk merakla ne olacağını beklemekteydi. Mahşerî bir kalabalık vardı. Musa Aleyhisselam da hazırdı. Sihirbazlar da bildirilen saatte geldiler. Şu ara 38 ve 39'da görüyoruz. Naziyat 24. Şu ara 29 Kasas 38'de Kasas 38'de öğrendiğimiz üzere Firavun sihirbazları ve halkı etrafına topladı. Onlara hitap etti. Bu arada da "Ben sizin en büyük Rabbinizim." dedi. En büyük sapıklığı, yoldan çıkmışlığı gösterdi. İş imtihana gelmişti. Halk heyecan içindeydi. Sihirbazlar fırsatı değerlendirdi. Biz üstün gelirsek bize şüphesiz bir mükafat vardır değil mi? Dediler. Firavun, Araf 113-114 ile Şuara'yı 41 ile 42'de gördüğümüz üzere Evet, o takdirde siz gözde kimselerden olacaksınız dedi. Sihirbazlar aldıkları bu vaatle ile bir kat daha şımarttılar. Firavun'a yaptıkları teklifi ve sonraki hareketlerini Musa da görmüştü. Onlara kızdı ve şöyle dedi Taha 61. ayette, Yazıklar olsun size! Allah'a karşı yalan düzmeyin, Sonra azap ile sizin kökünüzü kurutur. Allah'a karşı yalan uyduran muhakkak hüsrana uğramıştır, dedi. Hz. Musa Aleyhisselam'ın bu tehditli uyarısı üzerine sihirbazlar, kendi aralarında gizli bir görüşme yaptılar. Taha 63'te öğreniyoruz. Musa aleyhisselam ile Harun da Musa ile Harun aleyhisselamı göstererek şöyle konuştular. Taha 64'te öğrendiğimiz üzere Bu iki zihirbaz sihirleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak, sizin üstün dininizi ortadan kaldırmak istiyorlar onun için bütün hilelerinizi toplayın sonra hep birden gelin bugün üstün gelen muhakkak zafer kazanmıştır dediler aziz dinleyicilerim hadiselere ben kaptırıp gittiğim için kendimi o sahnenin içerisinde görüyorum karşımda musa aleyhisselam ve harun aleyhisselam görünüşte iki kişi ama sırtlarını allaha dayamışlar karşıda Tahtının üstünde firavun, çevrede meraklı gözlerle takip eden halk, karşılarında bir sürü sihirbaz. O sahne içerisinde, aralarında görüşüyorlar. Musa Aleyhisselam'a şu teklifte bulunuyorlar. Araf 115 ve Taha 65. ayetlerde gördüğümüz üzere, ''Ey Musa, marifetini ya sen ortaya koy ya da önce biz koyalım.'' dediler. Ta 64'te Musa aleyhisselam çok rahat bir tevekkel içerisinde ne atarsanız atın dedi. Onlar da iplerini ve değneklerini attılar ve Firavun'un hakkı için biz üstün geleceğiz dediler şu ara 44'te. Sihirbazlar marifetlerini ortaya koyunca insanların gözlerini sihirlediler ve onlara korku saldılar. Büyük bir sihir yaptılar, diyor Araf 116'da. Değnekleri ve ipleri, sihirleri yüzünden, Musa aleyhisselama sanki yürüyormuş gibi geldi. Bu yüzden Musa aleyhisselam, içinde bir korku hissetti. Taha 66 ve 67'de böyle buyruluyor. Hz. Musa aleyhisselam, önce önemsemediği, ne yapacaksanız yapın dediği sihirbazların, ip ve değneklerini yılan gibi görünce, kendi ahsasının da ancak böyle olacağını düşündü ve onlara üstün gelemeyeceği endişesini duydu. Onun korkusu, sihirbazlarla aynı seviyede kalma korkusuydu ve bir anlıktı. Lakin, Taha 68 ve 69. ayetlerle, Araf 117 ve 118. ayet karşımıza çıkıyor. Allah, Subhanahu ve Teala, korkma. ''Korkma, korkma, sen muhakkak daha üstünsün, sağ elindekini atta, onların yaptıklarını yutsun, yaptıkları sadece sihirbaz düzenidir, sihirbaz nereden gelirse gelsin başarı kazanamaz.'' buyurdu. Hz. Musa aleyhisselam Allah azze ve celle'den bu teminatı ve emri alınca rahatladı. Daha asasını atmadan sihirbazlara şöyle hitap ediyordu. Yunus 81 ve 82. ayetlerde. Yaptığınız sihirdir. Fakat Allah onu boşa çıkaracaktır. Allah bozguncuların işini elbette düzeltmez. Suçlular istemese de Allah sözleriyle gerçeği gerçekleştirecektir. Sonra şu ara kırk beşinci ayette gördüğümüz üzere Musa aleyhisselam değneğini attı. Onların uydurduklarını yutmaya başlayıverdi. Meydanı kaplayan dağlara derelere sığmayan o ipler ve değnekler Musa aleyhisselamın yılan gibi yürüyen asası tarafından birer birer yutulunca herkes şaşırdı. Halk dehşet, Sihirbazlar haşiyet içindeydi. Ne olmuştu? Nasıl olmuştu? Bunca ip ve değnekler, Musa aleyhisselamın asası tarafından nasıl yutulmuştu? Olacak iş miydi bu? Yuvalarından fırlamış gözlerle herkes, Birbirine korkulu korkulu bakıyor, Korkular konuşuyordu. Firavun ve halk, bu sırada beklenmedik ikinci bir olayla karşılaştılar. Subhanallah. Bütün sihirbazlar, şuara 47-48, Araf 121-122, Taha 70. ayette ifade ederek, Alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine inandık, iman ettik diyerek secdeye kapandılar. Subhanallah. İşe Firavun'un hakkı için, Firavun'un izzeti için, Firavun'un adıyla diye büyük iddialarla başlayan sihirbazlar şimdi Allah'a iman ile secdedeydi. Subhanallah! Sihir bütün çeşitleriyle birlikte mucize karşısında bitmişti. Sihirbazlar Musa ve Harun aleyhisselama iman etmişlerdi. İman aydınlığına ermişlerdi. Bu bir hidayetti. Sihirbazlar iman etmekle halktaki Firavun korkusunu da bir ölçüde silmişlerdi. Çünkü o zamana kadar Hz. Musa aleyhisselama inanmak büyük bir cesaret ve feragat işiydi. Zira Firavun Yunus 83 ile Zuhruf 54'te gördüğümüz üzere Firavun ve Erkanı'nın fenalık yapmasından korktuklarından bir kısım gençleri dışında kimse Musa'ya inanmamıştı. Çünkü Firavun yeryüzünde hakimdi. O gerçekten aşırı gidenlerdi, aşırı gidenlerdendi. Hatta bir defasında milletine firavun şöyle seslenmişti. Zuhruf 51 ve 53. ayetlerde. Ey kavmim! Mısır hükümdarlığı ve memleketimde akan bu ırmaklar benim değil mi? Görmüyor musunuz? Yahut ben zavallı ve neredeyse konuşamayan bu kimseden daha üstün değil miyim? ona altın bilezikler verilmeli veya yanında ona yardım edecek melekler gelmeli değil miydi? diyordu. Sihirbazların bu büyük bayram gününde, büyük bir topluluk içinde, kalabalık bir grup halinde Musa aleyhisselama inanmaları, Firavun'un hakimiyetini, tanrılık iddiasını sarsmış ve halk da Firavun korkusu azalmıştı. Bunun farkına varan Firavun, Durumunu kurtarmak için yeni iman eden müminlere kıstı. Hiddetle çıkıştı. Onlara ceza vermeye kalkıştı. Yerinden fırladı ve bağırdı. Ben size izin vermeden ona inandınız öyle mi? Şüphesiz bu bir hiledir ki siz onu şehirde anlaşıp kurmuşsunuzdur. Yerli halkı bu şehirden çıkarmak istiyorsunuz. O halde başınıza ne geleceğini yakında bilirsiniz dedi. Araf 123'te öğrendiğimiz üzere. Daha 71, Araf 124 ve şu ara 49'da görüyoruz ki doğrusu o Musa size sihri öğreten büyünüzdür. ''And olsun ki ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Sizi hurma kötüklerine asacağım. Hangimizin azabının daha çetin ve devamlı olduğunu bileceksiniz diyordu. Firavun'un bu açık ve korkunç tehdidi yeni müminleri yıldırmamış. Aksine onların imanlarını, bağlılıklarını artırmıştı. Onlar iman gücüyle Firavun'a şöyle haykırıyorlardı. Taha 72 ve 73. ayetler. Seni, Gelen apaçık mucizelere ve bizi yaratana üstün tutmayacağız. Ne hüküm verirsen ver. Sen ancak bu dünya hayatına hükmedebilirsin. Doğrusu biz yanılmalarımızı ve bize zorla yaptırdığın sihri bağışlaması için Rabbimize iman ettik. Allah'ın vereceği mükafat daha iyi ve daha devamlıdır dediler. Küfre karşı iman Azap tehdidine karşı mükafat müjdesiydi. Yeni iman etmiş olan müminler, Firavun'un tehditlerine verdikleri cevaba şöyle devam ediyorlardı. Şuara 50-51. ayetlerde, Zararı yok, biz şüphesiz Rabbimize döneceğiz. İnananların ilki olmamızdan ötürü, Rabbimizin kusurlarımızı bize bağışlayacağını umarız. Araf 126'da, senin bizden intikam almaya kalkışman, ancak Rabbimizin ayetleri gelince, iman etmemizden ileri geliyor. Firavun'a bu kahredici cevabı veren yeni müminler, Rablerine döndüler. El açıp şöyle dua ediyorlardı, Araf 26'da, Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır ve bizi Müslüman olarak öldür. Hz. Musa aleyhisselamın mucizelerine sihir diyen, bunu ispat için sihirbazları toplayan firavun ve yoldaşları umduklarını bulamadılar. Beklemedikleri şekilde perişan oldular. Tek kelimeyle, hak meydana çıktı. Onların yaptıkları boşa gitti. İşte orada yenilmişler ve küçülerek geri dönmüşlerdi. Araf suresi 118 ve 119. ayetlerde biz bunu görüyoruz. Zafer peygamberindi, müminlerindi. Hz. Abbas'ın oğlu Abdullah'ın dediğine göre bu yeni müminler, günün başlangıcında peygambere ve Allah'a karşı düşman olarak sihirbaz idiler, günün sonundaysa şehit olmuşlardı. Günün başında, kuşluk vaktinde, bayram zamanı halkla beraber Firavun'un adı ile Allah'ın kelimesini alçaltmak için mücadele ederlerken, günün akşamına doğru Allah'ın kelimesi uğruna şehit olmuşlardı, iman etmişlerdi. Yenilgi Firavun'a ağır gelmişti. Artık Musa aleyhisselama da Firavun karşısında durabilecek bir güç gelmişti. Firavun kendi düzenlediği yarışmada yine kendisi yenilmişti. Musa Aleyhisselam ise halk arasında daha bir iyice bilinmiş ve tanınmıştı. Firavun adamlarıyla görüşmeler yaptı. Adamlarına ne yapması gerektiğini danıştı. Onlardan bir bölümü şöyle konuşuyordu. A'raf suresi 127. ayette. Musa'yı ve milletini yeryüzünde bozgunculuk yapsınlar. Seni ve tanrılarını bıraksınlar diye mi koyu veriyorsun? Firavun bu fikre hak verdi, çareyi gösterdi. Araf 127 ve El-Mu'min suresinin 25. ayetindeki gibi Onların oğullarını öldüreceğiz, kadınlarını sağ bırakacağız, elbet biz onları ezecek üstünlükteyiz dedi. Bu Musa Aleyhisselam'ın milleti için düşünülen imha planıydı. Musa Aleyhisselam ne olacaktı? Beni bırakın da Musa'yı öldüreyim. O, Rabbine yalvaraya dursun. O, Rabbine yalvara dursun. Onun sizin dininizi değiştireceğinden veya yeryüzünde bozgunculuk çıkaracağından korkuyorum, diyordu Mü'min Suresi 26. ayette. Firavun, sevgili kardeşlerim, kendi halini Musa Aleyhisselam'da görüyordu. Çünkü hak dini kabul etmeyen, İlahlık iddia eden kendisiydi. Halkı zulüm altında inletmekteydi. Firavun kendi mevki ve düzenini koruma gayretindeydi. Musa aleyhisselam ise hak dini ve gerçek düzeni getirecekti. Buna din değiştirmek, bozgunculuk yapmak mı denirdi? Aslında Firavun bozguncunun ta kendisiydi. Musa Aleyhisselam bu ölüm tehdidi üzerine önce kendisine inananlara şu öğüdü verdi. Araf suresi 128. ayette öğrendiğimiz üzere. Ey kavmim! Allah'tan yardım dileyin ve sabredin. Yeryüzü şüphesiz Allah'ındır. Kullarından dilediğini ona mirasçı kılar. Ve Yunus 84. Ey kavmim! Allah'a inanıyorsanız ve teslim olmuşsanız ona güvenin. Sevgili kardeşlerim Musa aleyhisselam firavun ve adamlarının kendisi hakkındaki ölüm tehditlerine karşı şu karşılığı vermişti. Mü'min suresi 27. ayet Doğrusu ben... Hesap verilecek güne inanmayan her böbürlenenden Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınıyorum Firavun'un tehditleri, teşebbüsleri ve Musa aleyhisselamın savunmaları Sürüp gittikçe iş daha da kızışıyordu Saraydaki mümin Firavun ailesinden ve ileri gelenlerdendi Musa aleyhisselamı çok severdi Sarayda büyümüsüne yardım etmişti. Musa aleyhisselam Kıpti'yi öldürmesi üzerine Firavun'un kendisini öldüreceğini Musa aleyhisselama haber vermiş ve memleketi terk etmesini öğütlemişti. Daha sonra Musa aleyhisselama iman etmişti fakat imanını saklamıştı. Kasas suresi 20. ayet ile Mü'min Suresi 28. ayette bunu görüyoruz. Bu defa Firavun'un Musa Aleyhisselam'ı öldürme isteğine karşı çıktı. Bu karşı çıkış Kur'an'da bize şöyle bildiriliyordu. Mü'min Suresinin 28 ve 33. ayetler arasında şöyle diyordu o, İsmi belirsiz ama sıfatını Allah Kur'an'da yad ettiği kutlu kişi, ''Rabbim Allah'tır diyen bir adamı mı öldüreceğiz?'' Oysa size Rabbinizden belgelerle gelmiştir. Eğer yalancıysa, yalanı kendisinedir. Eğer doğru sözlüyse, sizi tehdit ettiklerinin bir kısmı başınıza gelebilir. Doğrusu Allah, yalancıyı, aşırı yalancıyı doğru yola erdirmez. Ey kavmim, bugün memlekette hükümranlık sizindir. ''Başta olanlar sizsiniz ama Allah'ın baskısı bize çatınca ona karşı bize kim yardım eder?'' Firavun, ''Ben size kendi görüşümden başkasını söylemiyorum, ben size ancak doğru yolu gösteriyorum.'' dedi. İnanmış olan o adam dedi ki, ''Ey kamim, doğrusu ben sizin için Nuh milletinin adı, semud, ve onlardan sonra gelenlerin durumu gibi peygamberleri yalanlayan toplulukların uğradıkları bir günün benzerinden korkuyorum. Allah kullara zulüm dilemez. Ey kavmim! Ahu figan gününden sizin hesabınıza korkuyorum. Arkanıza dönüp kaçacağınız gün Allah'a karşı sizi savunan bulunmaz. Allah'ın saptırdığını doğru yola getirecek yoktur diyordu. Saraydaki mümin sevgili kardeşlerim Firavun ve yoldaşlarına bu konuda karşı çıktı. Musa aleyhisselamın öldürülmemesi gerektiğini açıkladı. Haksız olanların bizzat kendilerinin olduğunu hatırlattı ve böylece imana çağırdı. Ve imanını da açığa vurmuş oldu. Açıkça Firavun'a karşı durdu. Zulüm karşısında susmadı. Ve onlara şöyle seslenmişti. Mümin suresinin... 38 ve 40. ayetlerinde gördüğümüz üzere Ey kavmim Bana uyun Sizi doğru yola eriştireyim Ey kavmim Şüphesiz bu dünya hayatı geçicidir Ama ahiret Doğrusu işte o kalınacak yurttur Kim bir kötülük işlerse Onun kadar ceza görür Kadın veya erkek Kim inanarak iş yaparsa işte onlar cennete girerler. Orada hesapsız şekilde rızıklandırılırlar diyordu. Saraydaki müminin bu sözleri Firavun ve yoldaşlarının hoşuna gitmedi. Kendisini Firavun'un görüşleri istikametinde yaşamaya çağırdılar. Tehdide kalktılar. Mümin Suresinin 41 ve 44. ayetlerinde gördüğümüz üzere Ey kavmim dedi nedir başıma gelen? Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum. Siz beni ateşe çağırıyorsunuz. Siz beni Allah'a inkar etmeye, bilmediğim bir şeyi ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ben ise sizi güçlü olan, çok bağışlayan Allah'a çağırıyorum. Beni kendisine çağırdığınızın bu dünyada da, ahirette de çağırılabilecek kabiliyette olmadığında, hepimizin Allah'a döneceğinde aşırı gidenlerin, Ateşlikler olduklarında şüphe yoktur. Size söylediğimi hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah'a bırakıyorum. Doğrusu Allah kullarını görür diyordu. Firavun ve adamları Musa aleyhisselam ile uğraşırlarken kendi içlerinden çıkarak istediklerine mani olmaya çalışan bu mümin kişiyle de uğraşmaya başladılar. Onu ortadan kaldırmak için tuzaklar hazırladılar. Ancak sonuç her zaman olduğu gibi yine müminin ve müminlerindir. Mümin Suresi 45. ayette ifade edildiği gibi, Allah Subhanahu ve taala o adamı kurmak istedikleri tuzaktan korudu deniliyordu. Musa aleyhisselam bir yandan Firavun ve adamlarıyla uğraşırken, Onları hak çağırırken öte yandan kendi milleti olan İsrailoğların hayat şartlarının gelişmesi için çalışıyordu. İlahi emirlerin yaşanmasına gayret ediyordu. Bu arada kardeşi Harun Aleyhisselam ile birlikte Allah'tan şu emri almışlardı: Mısır'da milletinize evler hazırlayın, evlerinizi namazgah edinin, namaz kılın, inananları. Müjdele. Yunus suresi 87. ayetten bunu görüyoruz. İsrailoğullarının dini ve sosyal hayatlarını düzenlemeye çalışmalarında ortaya önemli güçlükler çıkıyordu. Firavun ve adamları rahat bırakmıyorlardı. Öte yandan İsrailoğulları Firavun ve adamlarına bakıyor, bir de kendi durumlarına bakıyorlar, aradaki bir takım şekil farklarını mesele ediyorlardı. Musa aleyhisselama zorluk çıkarıyorlardı. Milleti, sen bize gelmezden önce de, geldikten sonra da eziyet çektik dediler. Musa aleyhisselam, Rabbinizin düşmanlarınızı yok etmesi ve yeryüzünde sizi onların yerine geçirmesi umulur. O zaman nasıl davranacağınıza bakar diye cevap buyuruyordu Araf 129'da gördüğümüz üzere. Milletine ümit ve öğüt veriyordu. İnançları istikametinde yaşamalarının gerektiğini bildiriyordu. Musa aleyhisselamın etrafında artık yavaş yavaş bir cemaat belirmekteydi. Musa aleyhisselam milletine anlattıklarını daha sonraları bir bir gerçekleştiğini görmüşlerdi. A'raf 137'de bunu görüyoruz. Sevgili dinleyicilerim, Musa aleyhisselam, iman etmeyen, iman edenleri rahat bırakmayan, fakat dünyevi üstünlüklere sahip bulunan Firavun ve adamları hakkında da beddua etti. Dedi ki, ''Rabbimiz, doğrusu sen Firavun'a ve erkanına zinetler ve dünya hayatında mallar verdin. Şimdi Rabbimiz, senin yolundan şaşırtmaları için mi verdin?'' Rabbimiz, Mallarını yok et, kalplerini sık. Çünkü onlar can yakıcı azabı görmedikçe inanmazlar diyordu Musa aleyhisselam. Yunus suresi 88. ayette Allah Subhanahu ve teala Musa aleyhisselamın duasına şöyle cevap vermişti Yunus suresi 89. ayette. İkinizin duası kabul olundu. Siz yine doğru yolunuzda devam edin. Bilmeyenlerin yoluna asla uymayın. Hazreti Musa aleyhisselamın Firavun ve adamları hakkındaki duası kabul olmuştu. Allah azze ve cel bu kabulün belirtisi ve imansızlığın peşin cezası olarak Mısır'a kuraklık vermişti. Kuraklık, dayanılmaz bir kıtlık getirmişti. Araf 130. ayette andolsun ki biz de Firavun ailesini ders alsınlar diye yıllarca kuraklığa ve ürün kıtlığına uğrattık. Bu ilk uyarmaydı. Mısır gibi verimli bir toprakta yıllarca süren kuraklık ve kıtlık tek kelimeyle korkunçtu. Kanun buydu. En kötü ve günahkar millet bile Önce uyarılır, uyanmazsa cezalandırılırdı. Firavun ve adamları da en etkili bir biçimde kuraklık ve kıtlıkla uyarıldılar. imana çağırıldılar. Eski adetleri nüksetti. Adetleri şöyleydi. Bir iyiliğe kavuşunca bu bizden, bizim iyiliğimizdendir derler. Bir felaket gelip çatarsa o da Musa ve inananlarından sebep derlerdi. Yine öyle yaptılar. Musa aleyhisselam ve inananları sorumlu tuttular. Hallerini düzeltmeyi düşünmediler. Sıkıldıkça kızdılar, bunaldıkça şaşırdılar ve neticede şöyle bağırdılar. Araf 132 ile Zuhruf Suresi 48 ve 50. ayetlerde ifade edildiği üzere, ''Bizi sihirlemek için ne mucize gösterirsen göster, sana inanmayacağız.'' Bu söz küfürde inat derecesinde ısrar ifade etmekteydi sevgili kardeşlerim. Küfürde ısrar ise belayı davet ederdi. Öyle oldu. Allah azze ve cel uğradıkları belaları Kur'an-ı Kerim'de şöyle duyuruyordu. Araf Suresi 133. ayette Bunun üzerine su baskınını, çekirgeyi, haşeratı, kurbağaları ve kanı birbirinden ayrı mucize olarak onlara musallat ettik. Yine de büyüklük taslayıp suçlu bir millet oldular buyruluyor. Bu birbirini takip eden ve Hepsi bir millete inen belaların meydana gelişi nasıl olmuştu? Kaç yıl sürmüştü? Kur'an-ı Kerim'de bu konuda herhangi bir açıklama yok. Ancak bu ayetin yorumunda değişik görüşler var. Özetle şöyle. Sekiz gün, geceli gündüzlü şiddetli bir karanlık içinde kesintisiz yağmur yağmış, kimse evden çıkamamıştı. Sel suları evlerine dolmuş, Boğazlarına kadar su içinde kalmışlardı. Aralarında bulunan müminlere ait evlere ise hiçbir şey olmamıştı. Boğulma tehlikesi altında Musa aleyhisselama müracaat etmişlerdi. Rabbine dua et, bu belayı kaldırsın, sana inanalım demişlerdi. Musa aleyhisselam dua etmiş, tehlike gitmişti. Sel sularının çekildiği yerlerde öyle bir ürün bitmişti ki, ''Bizim korktuğumuz şey bir musibet değil, hakkımızda bir hayırmış, iyilikmiş.'' demişlerdi. İman etmemişlerdi. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle, o bayıla bayıla baktıkları ekinlere, çekirge sürülerini göndermişti. Ekinlerini, meyvelerini yiyip bitirmişlerdi. Evlerini, tavan aralarını ve elbiselerine kadar sarmıştı. Musa aleyhisselama, Yalvarıp feryat ettiler. Musa aleyhisselam dua etti. Allah bir rüzgar gönderdi, çekirgeleri sürüp denize döktü. Geride kalan ürünlere bakıp, ''Eh, bu kalan bize yetişir.'' dediler. Yine iman etmediler. Bunun üzerine Allah Subhanahu ve teala haşeratı gönderdi. Çekirgeden arta kalan ürünleri, meyveleri yedi. Elbise ve derilerine kadar girdi. Derilerini emmeye başladı. Yine Musa aleyhisselama geldiler, rica ettiler. Musa aleyhisselamın duası üzerine Allah azze ve cel haşereyi de giderdi. Firavun ve milleti Musa aleyhisselama yine inanmadılar, yine uslanmadılar. Ve şöyle dediler, artık senin bir sihirbaz olduğunda hiç şüphemiz kalmadı. Bunun üzerine deniz tarafından gayet yoğun bir karaltı çıkmış ve başlarına kurbağalar yağmaya başlamıştı. Yerleri, yurtları kurbağa dolmuştu. Herhangi bir örtüye veya yiyeceğe el uzatsalar kurbağa çıkar, ağızlarına ve burunlarına atılırdı. Firavun ve milleti Musa aleyhisselama yine yalvardılar. Ah merhametli Musa aleyhisselam şefkatli peygamber yine dua etti. Allah Musa Aleyhisselam'ın duasını kabul etti. Gönderdiği bir yağmurla kurbağaları sürüp denize döktü. Firavun ve milleti yine de inanmadılar. Bunun üzerine Allah Azze ve Cel kan gönderdi. İçecekleri, kullanacakları sular kan oluverdi. Bu belaların Firavun ve milletine kaç yılda geldiği, birbiri ardına mı takip ettiği kesin olarak belli değil. Ancak bu belaların Firavun ve milletine mutlaka geldi, biraz önce ifade ettiğim ayetlerle sabit. Bütün bu belaların Firavun ve milletinin başına geliş gerekçesi yine onların hidayetiydi. Gerçeği kabullenmeleriydi. Allah bu durumu Zuhruf Suresinin 48. ayetinde şöyle buyuruyordu. Onlara gösterdiğimiz her mucize diğerlerinden daha büyüktü. Doğru yola dönmeleri için... Onları azaba vurattık. Sevgili kardeşlerim, Belalarla terbiye edilen bu millet, Sıkıntı ve bela anlarında kuzu, Normal günlerinde kurt veriyordu. Allah Subhanahu ve teala, Onların bu değişik davranışlarını, Ve sözlerinde durmayışlarını, Şöyle açıklamaktaydı. Araf 134-135. ayetler, Zuhruf 49 ve 50. ayetlerde. Ey Musa! Bizim için sana verdiği peygamberlik ahdi hürmetine Rabbine dua et. Eğer bizden bu azabı kaldırırsan, yemin olsun ki sana muhakkak inanacağız ve İsrailoğullarını da seninle beraber göndereceğiz dediler. Evet, vaktimiz kısıtlı. Burada birinci bölümü geçmiş olalım. Hz. Musa ve Hz. Harun'un davasına bir dahaki sohbetimizde devam edelim. Hz. Adem ile başlayan Muhammed Aleyhisselam ile kemale erip zirveleşen mübarek davayı İslam'ı konuşmaya devam edeceğiz. Ders almaya, ders çıkarmaya, hayatımızı düzenlemeye ve hedeflerimizi belirlemeye gayret etmek için. Bize www.adnansensory.com web sisteminden sosyal medyaların adnansensory uzantılı. Profil sayfalarından ulaşabilirsiniz bu ve diğer radyo sohbetlerime. Dualarınızda olabilmek en büyük arzumuz. Allah'a emanet olunuz. Selam olsun Nefs Mekkesi'nden Gönül Medine'sine hicret edenlere.